Herkese merhaba. Hemzeminde damla özlerle berabersiniz bu kez. Çünkü Rauf Kösemen yerine iki özel konuğumuz olacak. Hemzemin'in bu haftaki sorusu oldukça ilginç bir soru. Sivil toplumun G20'nin makro politikalarına nüfuz edebilme şansı var mı? Ve bu şansı Melih Össöz ve doçent doktor Leyla Ateş ile birlikte konuşacağız. Leyla Hocam C20 Yenetişim Grubu'ndan ulusal Eş Başkan, Aynı zamanda İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Melih Össöz ise İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve yine C20 yani Sivil 20'nin ...in şerpası. Milli, öncelikle ve Leyla Hocam... ...öncelikle C20 ile biraz başlayalım. C20 nispeten yeni bir oluşum ve... ...sivil toplumun taleplerini... ...G20'nin makro politikalarına doğru... ...iletebilmesi için bir kanal oluşturmayı... ...hedefliyor. Biraz bu C20'nin... ...tarihçesini ve ne olduğunu, Sivil 20 nedir? Konuşalım mı? Evet, elbette. C20... ...G20'nin resmi katı... ...gruplarından birisi. T20, B20, L20 ve Y20 ile... ...birlikte... O yüzden bir G20'den şöyle kısaca bahsedersem G20 Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Karar Alma Forumu dünyanın en genişmiş 20 ekonomisinden oluşuyor. Ve bu ekonomiler dünya nüfusunun üçte 2'sini, bürüt gelirin %85'ini ve dünya ticaretinin %70'ini temsil ediyor. G20 ulusal ve uluslararası sivil toplumun görüşlerini G20'ye duyurmak amacıyla meydana getirilmiş bir forum. E, bu katılım gruplarına baktığımız zaman aslında C20'nin de isimlendirmesini biraz anlamak üzerine konuşabiliriz. Mesela W20, Women 20 yani Kadın 20, Y20, hmm. Youth 20, Genç 20 diye devam ediyor. Ve bu alandaki talepleri G20'nin politikalarına e, sokabilmek üzere yapılan bir takım çalışmalardan oluşuyor değil mi? Elbette. E, C20 e, sivil toplumun görüşlerini iletmek üzere kurulmuş ve e, politikaları e, belirlenen dört tematik alanda e, G20'yi e, kendi do görüşleri doğrultusunda politika üretmeye teşvik eden, e, yönlendiren bir e, konumda. Diğer bazı katılım gruplarına göre kıyasladığımızda biraz daha yeni bir oluşumdan bahsediyoruz. 2011 ilk kuruluşu. ...C20'nin o tarihçeyi biraz anlatabilir misiniz bize? Evet, e, C20'nin resmi katılım grubu olarak tanınması 2011'de Saint Petersburg'da, Rusya'da e, G20'nin e, liderliğinde başladı. E, daha sonra e, Avustralya'da e, bu sene bizde önümüzdeki de Çin'de devam edecek. Evet, bu yıl G20 ilk defa e, Türkiye'de toplanıyor. İlk defa doğru mudur bu evet. bilgi? İlk defa Türkiye'de toplanıyor G20. E, biraz da o zaman C20'nin bu G20'ye nasıl nüfuz etmeyi planladığını, Sivil toplumun özellikle de küresel sivil toplumdan bahsediyoruz. Sadece Türkiye'deki sivil toplumun taleplerini değil, küresel olarak sivil toplumun taleplerini nasıl bir kanal oluşturarak iletmeyi planladığını konuşalım. Çünkü buraya baktığımız zaman hem zeminde de özellikle C20'yi ağırlıyor olmamızın sebebi şu ki C20'ye baktığımızda bir iletişim projesi görüyoruz aslında. Hem sivil toplumun kendi iletişimini toparlamak, oradaki talepleri bir bütünlük haline getirebilmek ve onları süzmek, sivil toplumun kendi arasındaki iletişimi güçlendirmek gibi bir çalışma görüyoruz. Hem de bu katılımcılık vasıtasıyla sivil toplumun G20 ile olan iletişiminde bir kanal açmaya yönelik bir en azından amaç görüyoruz. Bir en azından deney görüyoruz. Bu deney nasıl işliyor Melih? Ee, aslında önce şunu söylemek lazım. Türkiye'nin özellikle bu yılki G20 dönem başkanı oldukça önemli. Çünkü bu G20 içerisindeki olan ülkelerin 20 yılda bir başına gelen bir olay aslında bir yerde baktığınız zaman. Dolayısıyla Türkiye bu süreç içerisinde bu yıllık defa G20'nin dönem başkanlığını aldı. Aynı şekilde diğer açılım gruplarından da başkanlığını yer almış oldular. Tabii biz e, Sivil 20, C20 olarak aslında süreç yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı ve tamamen gönüllü olarak Türkiye'deki bazı ulusal e, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek bu konuyu öncelikle bir kendilerini anlaması. Çünkü çok da fazla hem toplumda bilinmediği kadar aslında Türkiye'de kendi sivil toplum içerisinde de çok bilinen bir kavram değildi. Dolayısıyla önce bizler öğrendik ve daha sonrasında bunu daha da farklı gruplara yaymaya çalıştık. Geçtiğimiz üç ay öncesinde resmi olarak C20 tanındı ve şu anda 14 sivil toplum örgütü Türkiye'den 14 sivil toplum örgütünün katıldığı bir yönlendirme komitesi var ve bu yönlendirme komitesi farklı alt gruplar altında çalışmalarına devam ediyor. Az önce senin de söylediğin gibi gerçekten de önemli bir e aslında konu çünkü burada önemli olan aslında G20 zirvesinde yani Kasım yıl ayında yapılması planlanan Antalya'da yapılacak G20 zirvesinde dünya liderlerinin önüne bazı öneriler getirilecek ve bunlar sivil toplumun sadece ulusal değil uluslararası sivil toplumun da üzerine anlaştığı ve belli bir mutabakata vardıkları konuların G20 liderlerinin önüne gitmesi söz konusu. Dolayısıyla önümüzde aslında hem zor bir görev var hem de oldukça da eğlenceli bir görev var çünkü Hele Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin birçok alanda aslında ayrıştığı ama ortak çalışmada yatkın olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla burada bence Türk sivil toplumu çok ciddi bir de güzel de bir örnek teşkil ediyor. Çünkü son bir yıldır neredeyse çok ciddi şekilde beraber çalışıyorlar. Ve bir önerileri, bir tavs tavsiyeler için beraber ortak bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Bu oldukça önemli bence. Burada... Şeyden bahsetmekte fayda var. G20'ye gidecek olan öneriler dört ana tema altında toplandı ve bu dört evet. ana tema öncelik olarak belirlendi. Hem bu temaların belirlenme evet. sürecini hem hangi temalar olduğunu biraz konuşalım. Ondan sonra da önerilerin belirlenme süreciyle ilgili konuşmaya devam edelim. Evet. Aslında bu temaların belirlenme alanında oldukça katılımcı bir yöntemle yapılmaya çalışıldı. Uluslararası çapta bir online konsultasyon dediğimiz bir online konsültasyon veya bir danışma süreci oluşturuldu. Birçok alan tüm dünyadaki sivil toplum örgütleri temsilcilerine gönderildi ve bunların arasında bir öncelik sıralaması yapılması istendi. Yapılan anketlerde 91 ülkeden 388 kuruluş ve yaklaşık 1200'e yakın katılımcı tarafından görüşler alındı. Ve bunlardan gelen görüşlerle aslında C20 Türkiye'nin bu yıl özellikle ilgileneceği çalışma alanları diyelim bunlar belirlenmiş oldular. Dolayısıyla burada katılımcılık oldukça önemli ki bu aslında biraz da G20 Türkiye'nin öncelikleriyle de birebir örtüşen bir konu. Dolayısıyla biz de hani ilerleyen süreçte de mümkün olduğunca elimizden geldiğince bu katılımcılığı arttırmayı ve mümkün olan en geniş zeminde... ...süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Sivil toplumun iletişimi dediğimiz zaman... ...herhangi bir talebin iletişiminin... ...güçlü bir şekilde yapılabilmesi için... ...temsiliyetinin de güçlü olması gerektiği... ...zaten hep konuştuğumuz bir mevzu. Buradan baktığımız zaman... ...bu söylediğiniz küresel çaptaki temsiliyet... ...yüz binlerce insanı temsil eden... ...yüzlerce sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz. Arkasında çok güçlü bir... E Temsiliyet ağı da bulunduruyor. Evet. Böylelikle bu taleplerin dile getirilmesi de oldukça güçlü olabiliyor. Kesinlikle. Burada bahsettiğimiz aslında 380 e yakın kurum arasında birçoğu da network dediğimiz ağ kurumlar. Yani kendi içerisinde özellikle herhalde çok, çok farklı ve çok sayıda sivil toplum örgütünü temsil eden ağlar. Dolayısıyla bunları da eklediğiniz zaman aslında rakam oldukça fazla ve yüksek oluyor. Bir de bir süreç içerisinde e, belki birazdan tekrar bahsederiz ama Brüksel'de bir e, bölgesel e, danışma forumu düzenledik ve bu bölgesel danışma forumunda özellikle Brüksel merkezli sivil toplum örgütlerinin görüşlerini almaya çalıştık. Ki aynı şekilde bunlar da sadece e, 60-70 tane örgüt değil. Bunlar da aslında Avrupa çapında çok ciddi ağları temsil eden örgütler. Dolayısıyla bir anda çok daha farklı ve çok daha fazla sayıda insanın bir ...da temsilini sağlamış oluyorsunuz. Peki bu kadar örgüt bir araya geldi... ...ve belli bir takım temalar belirlediler. Hangi yani. temalardan bahsediyoruz şu anda? Evet. Dört temamız var. Birincisi yönetişim... ...ikincisi kapsayıcı büyüme... ...üçüncüsü cinsiyet eşitliği... ...dördüncüsü sürdürülebilirlik... Bu dört yımanın belirlenmesinde aynı zamanda G20 Türkiye'nin önceliklerine örtüşmesi de söz konusu değil mi? Aynen. E, G20 Türkiye olarak bu yıl açıklanan öncelikler arasında aslında Türkiye Three Eyes olarak adlandırılıyor İngilizce olarak. Fakat Türkçe çevrildiğinde da bu i harfi kayboluyor. Fakat üç öncelik belirledi. Bunlardan bir tanesi kapsayıcılık, öbürü yatırımlar, öbürü de uygulama. İşte Inclusiveness, Investment ve e, Implementation 3i e, olarak adlandırıldı kapsayıcılık aslında bunun en önemlisi ve kapsayıcılık dendiği zaman B20 için yani iş dünyası 20 için işte kobilerin sürece dahil edilmesi, engellilerin dahil edilmesi, kadınların, çocukların dahil edilmesi... ...dolayısıyla her türlü toplumun her kesiminin bir şekilde, kapsayıcı bir şekilde bu sürecin içerisine evet. dahil edilmesi öngörüldü. Asla sivil toplum için de bu aynı şekilde. Bizler özellikle yön, yönlendirme komitesinin oluşturulmasında veya çalışma gruplarındaki sivil toplum örgütlerinin belirlenmesinde... ...mümkün olan en geniş bazda... Mümkün olan en farklı coğrafyalarda ve lokasyonlarda sivil toplum örgütlerinin bu sürece katılmasını sağlamaya çalıştık ve bu hala da aslında ucu açıkta bir süreç yani Hı. halen daha bu arada devam ediyor süreç tamamen tamamlanmış ve bitmiş değil ve biz de mümkün olduğunca hani bu kapsalı, kapsayıcılığı ön plana çıkarmaya çalıştık ki zaten çalışma gruplarımızın biri de kapsayıcı büyüme evet. aslında. Fakat burada G20'nin belirlediği üç yayın dışında bir de dördüncüsü var bizim belirlediğimiz sivil toplumun taleplerinden bir tanesi de sürdürülebilirlik teması üzerinde bir takım talepler değil mi? Evet evet aynen asla sürdürülebilirlik c 20nin sivil 20'nin tüm çalışma alanlarındaki genel geçer konulardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece bir çalışma alanı değil. Fakat her çalışma, her çalışma grubunda belirlenen politikaların ve önerilen tavsiyelerin sürdürülebilir olması ve bunların takip edilmesi aslında bizlerin sivil toplum olarak talep ettiği konulardan bir tanesi ve bunun da dünya liderlerine gönderilecek tavsiyelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle temaları konuşurken evet temalar belirlenmiş olabilir ama bu katılımcılık sürecinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu alandaki her bir temadaki öneriler listesi şu anda hala tartışmaya açık. Özellikle sivil toplumun katkılarını bekliyor. Sivil toplumdan her kesimin katkılarını beklediği gibi aynı zamanda herhangi bir vatandaşta bu temalardan biriyle ilgili bir takım talepleri varsa sözünü dile getirebilir ve bu sözü G20'ye ...kadar olan süreçte de... ...takip etme şansına sahip olabilir. C20'nin c20turkey.org adresinde... ...bir forum var. Bu forumlar açık, onlar takip ediliyorlar... ...ve forumların daha da canlanarak... ...daha fazla öneri gelmesi... ...C20'nin en büyük isteklerinden... ...dileklerinden biri... Kesinlikle. Özellikle web sitemize girdiğiniz zaman e, kullanıcılarımız şunu göreceklerdir. Bütün 4 çalışma, 4 çalışma alanında e, ayrı web siteleri var. Ve bunların altında da birer tane blog veya forum şeklinde düzenlenmiş ve Direkt dünyanın her neresinde olursa olsun her kullanıcının görüşlerini iletebilecekleri bir mekanizma oluşturuldu. Az önce senin de söylediğin gibi C20 halen daha devam ediyor. Çalışma grupları hala çalışmalarına devam ediyor. Çünkü önerilerin final hale gelmesi oldukça aslında uzun bir süreç. Ee, ve sürekli olarak yeni bir şeyler geldiği zaman biz bunları entegre etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zirveye kadar olan süreçte biz e, önerilerin daha fazla önerinin gelmesi, daha farklı coğrafyalardan, daha farklı gruplardan önerilerin gelmesini istiyoruz ve teşvik ediyoruz diyebiliriz. E, katılımcılık arttıkça sesimiz yük yükselecek. Sesimiz yükseldikçe G20'lerin politikalarını etkileme gücümüz artacak. O yüzden katılımcıyı arttırmak e, hedefimiz ve e, dinleyenlere çağrımız. G20'ye mutlaka herkesin diyecek bir şeyleri var. Özellikle şimdi toplantı Türkiye'de yapıldığı için G20 Türkiye'de de herkesin söylemek istediği bir şeyler var. Eğer diyecekleriniz varsa c20turkey.org adresinden bu forumlardan en azından bu temalar altında taleplerinizi dile getirmek mümkün diye tekrarlayalım ve burada bir kısa müzik arası verelim. Bob Marley dinleyelim. Aslında biraz durumun ruhuna da uygun. Get up, stand up, get up for your rights diyor. Eğer sizde talepleriniz varsa bunları G20'ye iletmek için C20'yi kanal olarak kullanabilirsiniz. Yeah, we can make it work. We just need to make it work. Every time. So we better get up, stand up for your rights. Or someone would say we're coming in from the cold. Or another one would say sunshine and the weather is sweet and someone would say is this love and everyone would say everything let's move it. <laughs> İzlediğiniz I'm mm you -hmm. Temzeminde Damla Özler'le berabersiniz ve bugün Ruf Kösemen yerine iki konuğumuz var. Doktor, doçent Doktor Leyla Ateş ve Melih Özsöz'le birlikteyiz. Sivil toplumun taleplerinin G20'nin makro politikalarına nüfuz etme ihtimalini konuşuyoruz. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdiğim gibi bir... <gülüyor> Bir <gülüyor> cümle geldi aklıma ama e, kapsayıcılığı konuştuk ve tematik alanların belirlenmesini konuştuk. Bu tematik alanlarda bir takım öneriler listesi hazırlanıyor şu anda. Hala bunlar taslak halindeler. Fakat bu taslaklar bir gün gelecek ve son haline getirilecek. O da büyük bir zirveyle yapılacak galiba. Evet, 15-16 Eylül'de Boğaziçi Üniversitesi'nde C20'nin zirvesi olacak. E, bu zirve için e, başvurular açıldı. 7 Ağustos'a kadar e, biraz önce verdiğiniz c20turkey.org adresinden e, girilerek başvurular yapılabilir. The... Temaların belirlenmesi kadar, önerilerin belirlenmesinde de yine aynı katılımcılık yöntemi benimseniyor. Herkesin mümkün olduğu kadar geniş bir sivil toplum katılımının olması isteniyor zirvede. Evet. 15-16 Eylül diyoruz. Uluslararası sivil toplum aslında İstanbul'da buluşuyor olacak. Bu katılım çağrısı herkese, tüm dünyadaki sivil toplum kuruluşlarına açık. Belli bir prosedürden sonra katılımınız teyit edilebiliyor ya da edilmiyor. Ama bütün sivil topluma bir çağrımız var buradan. Aynen ee, ve bu zirve ile ilgili birkaç nokta söylemekte fayda var. Ee, yaklaşık 400-450 kişilik bir katılım bekleniyor ve az önce sen de söylediğin gibi hem ulusal hem uluslararası sivil toplum örgütü temsilcilerin katılacağı bir toplantı olacak. Belli kotalar var tabi. Özellikle kadın erkek, cinsiyet eşitliği zaten bir çalışma alanı olduğu için. Aynı şekilde yine G20 Türkiye'nin önceliklerinden ve C20 Türkiye'nin de önceliklerinden biri de olan LIDC dedikleri yani dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden de temsilcilerin biz buraya gelmesini ve toplantımıza, zirvemize katılmasına e, ümit ediyoruz. Dolayısıyla onlar için de belirlenmiş olan bir kotamız var. E, fakat e, sadece Türkiye'de de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden değil özellikle Anadolu'da daha alanda çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gelmesi için yine bu alanda da bir kotamız var. Dolayısıyla oldukça enteresan ve oldukça kalabalık bir ekip ve hani hakikaten hem alanda çalışan e, hem politika üreten ee, ve bu ürettiği politikaları sadece ulusal düzeyde değil, ulusal, uluslararası düzeyde üreten e, temsilcileri biz zirvemizde e, ağırlayacağız. E, hep başından beri söylüyoruz, özellikle bu önerilerin geliştirilmesi süreci aslında sirve, zirve sürecinde de devam edecek ve zirvenin belki de en son gününde G20 liderlerine gönderilecek olan, önerilerin en son ve nihai hali verilmiş olacak. E, çünkü zirvemizin evet. halen daha programı tam olarak belli değil fakat web sitemizde bir e, taslak programımız da mevcut. E, burada işte ana oturumlar ve paralel e, oturumlarla beraber oldukça zengin bir e, program. Ve Bu süreç içerisinde de istişareler aslında sivil toplum örgütleri arasında devam edecekler. Ve buradaki katılımcılar da e, zirve gününde bile e, önerilerin e, nihai haline etki etme şansına e, ulaşacaklar ve zirvenin son gününde de oluşturulan nihai öneriler artık G20 liderlerine gönderilmeye hazır hale getirilecek. Olanakları daha kısıtlı olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri için bir burs kotanızda var mı? Evet. Evet, e, bu burs kotası sadece ulusal değil aslında uluslararası katılımcılar için de geçerli. Özellikle de bu işte az önce bahsettiğimiz Eladisi dediğimiz dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden gelen katılımcılar için var. Aynı şekilde yerelde de Türkiye'de ve özellikle Anadolu'dan gelen sivil toplum örgütü temsilcilerini biz ağırlamayı çok istiyoruz. Bunlar için de uygulanan bir burs prosedürü var. E, az önce Leyla Hanım'ın da söylediği üzere e, başvurular 7 Ağustos tarihinde sona erecek. Ve bu başvurularla beraber aslında burs taleplerini de biz şu anda topluyoruz. Dolayısıyla dinleyicilerimizden bu zirveye katılmak ve görüşlerini sunmak isteyenlerin web sitemizi hemen ziyaret edip e, bu e, formları doldurmalarını ve bize göndermelerini açıkçası e, bekliyoruz. G20'ye diyeceğiniz bir şey varsa 15-16 Eylül'de yapılacak olan C20 İstanbul Zirvesi bunu söyleyeceğiniz yer anlaşılan. Buraya katılmak için 7 Ağustos'a kadar vaktiniz var. Yine tekrarlayalım c20turkey.org adresinden zirveye katılım için de başvurmak mümkün. Ee, bu zirveden çıkan öneriler daha sonra G20 liderlerine nasıl aktarılıyor olacak? O süreç nasıl işliyor? E, bu süreç aslında diğer tüm açılım grupları için benzer bir süreç. Yani G20 liderleri şu anda e, 15-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya'da toplanacaklar. E, ve diğer açılım grupları grupları yani Sivil 20, C20 veya B20, L20, Y20 bunlar biraz vitamin gibi artık. <gülüyor> <gülüyor> diğer açılım grupları e, hepsi aynen şu anda bizlerin uyguladığı gibi tavsiyelerini ve önerilerini... E, bu G20 zirvesi öncesinde nihayet hale getirecekler ve bunlar e, bu açılım gruplarının önerileri dünya liderlerinin önüne gönderilecek. Ve bunlardan işte sivil toplumun, ulusal ulusal ve ulusal sivil toplumun önerileri bunlardır. E, iş dünyasının önerileri bunlardır şeklinde aslında bunlara Komünki adı verilen. Tek sayfalık veya iki sayfalık birer metin gidecek. Ve tabi burada ümidimiz C dünya liderlerinin yani G20 liderlerinin bu önerileri dikkate alması ve bunları da kendi komünikelerine yani kendi bildirilerine içerisine e, yerleştirmeleri. Tabi burada G20 diyoruz hep bir 20 ülkeden bahsediyoruz fakat aslında rakamsal olarak bu 20 ülkeyi aşan da bir rakam. Çünkü e, 20 ülke olduğu kadar aslında gözlemci üyeler veya davet edilen ülkeler de var. Veya bunun üzerinde içinde Afrika Birliği, Avrupa Birliği gibi farklı kurumlar da var. Dolayısıyla aslında burada sadece 20 ülkeden veya 20 ekonomiden değil çok daha geniş anlamda bir global etkiden söz etmek de mümkün. Burada gerçekten önemli olan sadece sivil toplum için değil fakat diğer tüm açılım gruplarının önerilerini ve tavsiyelerini mümkün olan en yılın haliyle dünya liderlerinin biraz gözüne sokabilmeyi başarmak. Yani e, burada kapsayıcılık deyince şunu vurgulamak gerekiyor. Ben bir e, çalışma grubunun eş başkanı olarak tavsiyelerimizi oluştururken G20 ülkesi ül için, e, ülkeleri için bir şey üretmeye çalışmıyoruz sadece. Tüm dünya için ortak e, faydasına olacak şey, e, tavsiyeler üretmeye çalışıyoruz. Kapsayıcı bu anlamda G20 ve ötesi e, anlamında anlamak lazım g 20den bahsederken en başında da şimdi de benzer bir şey söylüyoruz aslında. Bu bir iletişim projesi. Taleplerin ve ihtiyaçların G20 liderlerine aktarıldığı ama tüm dünya için yapılabilecek olanların aktarıldığı bir projeden bahsediyoruz. C20 söz söyleyen ee, bir alan olmaktan ziyade söylenmesi gereken sözleri toplayan bir alan. Ve bu söylenen sözleri, söylenmesi istenen talepleri, sözleri, ihtiyaçları G20'ye aktarmak üzere kendini bir kanal olarak konumlandırıyor. Hı. Bu yüzden de çok yeni bir kampanya başlatıyor. Yarından itibaren özellikle Twitter evet. üzerinden bir kampanya başlatacaksınız. Evet. E, kampanyamız yarın itibariyle başlıyor. Biz diyoruz ki hashtag'iyle e, Twitter'da kampanyamızı takip edebilirler ve aslında burada e, görüşlerini de paylaşabilirler tüm kullanıcılar. E, biz diyoruz ki Türkçe e, hashtag'imiz, e, İngilizce hashtag'imiz "We have a say" e, olarak e, belirlendi e, ve burada Cem ile beraber bizleri takip edebilirler gelişmelerle ilgili, özellikle zirvenin programı ile ilgili program biraz daha belli oldukça burada sürekli olarak e, güncellemeler yapılacaktır. Kampanya sırasında farklı tematik alanlardaki e, cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik yönetişim gibi alanlardaki taleplerinizi veya önerilerinizi Türkçe biz diyoruz ki İngilizce we have a say hashtag ile paylaşabiliyor olacaksınız. Bunlar da takip edilecek C20 tarafından. Hem zeminde Damla özlerle beraberdiniz. E, doçent Doktor Leyla Ateş ve Milih Öztöz konuklarımızdı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere